Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Bilge Aksoy'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Bilge Hanım. Hoş bulduk Nurhan Hanım. Çok güzel bir projeyi konuşacağız. September. Öncelikle ona geçmeden önce sizi bir tanıyalım. Çok güzel görevleriniz var. Teşekkür ederim. Öncelikle program konukluğu için çok teşekkür ederim. Bizim için bu tür programlar çok değerli. Projemizin ve vakfımızın bilinirliği açısından. O yüzden... Bir kere daha teşekkür Neden? ediyorum Ben Bilgi Aksoy, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda kaynak geliştirme ve kurumsal iletişim müdürü olarak çalışıyorum Yaklaşık 10 aydır bu görevdeyim Ondan öncesinde özel sektör çalışanıydım Ama, Nasıl iyi geldi mi? Evet bu tarafa geçmek hep hayalimdi, isteğimdi uzun yıllardır En sonunda 10 ay önce böyle bir şeyi gerçekleştirdim Güzel o zaman sizin o ıı, kas gücünüzden beyin gücünüzden ve özel sektörün refleksinden faydalanıyor faydalanacaklar. Evet farklı dinamikler özel sektörün dinamikleri ve öğrettikleri çok farklı dolayısıyla oradaki bilgi ve deneyimi şu an sivil alanda kullanıyor olmak beni de çok mutlu ediyor. Ee, September'a gelelim ee, tam da e Eylül ayındayız. evet. Ve anlamlı bir ay hı hı. adımlarımızı onun için sarf edeceğiz. Siz ondan bir bahseder misiniz? Tabii. September bizim en büyük sosyal sorumluluk projemiz. En çok bağış topladığımız kampanyamız yıl içinde. September step ve september kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Çünkü September Avustralya menşeili bir, pro, bir, bir e, sosyal etkinlik. ...sosyal sorumluluk projesi, Avustralya'da Serebral Parsi üzerine çalışan bir sivil toplum örgütü var. Onun yarattığı, onların yarattığı bir proje. Dokuz ülkede eş zamanlı olarak her yıl Eylül ayında e, uygulanıyor. E, ben kısaca Stepten Burası'nda kime yarıyor, neye yarıyor diye baktığımızda biraz Serebral Parsi'den bahsetmek istiyorum. Ee, biz vakıf olarak Serebral Palsili çocuklar için çalışıyoruz. 50 yıla yakın bir geçmişimiz var. Ee, Türkiye'de bu alanda çalışan sayılı e, vakıflardan biriyiz. Serebral ee, Palsi nedir? Serebral ee, Palsi gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi sırası ya da sonrasında e, bir şekilde hasar görmesiyle oluşan bir fiziksel engellik durumudur. Çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engelliliktir. Aslında her ne kadar fiziksel engellilik olsa da e, maalesef eşlik eden durumlar çok fazladır. Serebral palside de beynin zarar alan bölümünün alanının genişliğiyle bağlantılı olarak. Dolayısıyla birkaç tane e, rakam vermek isterim. Serebral e, palsilerin üçte biri yürümekte zorlanır. Dörtte biri konuşmakta zorlanır. E, dörtte içi bu spastisite kasılmalardan dolayı acı çeker. E, dörtte birinin epilepsisi ve davranış bozukluluğu vardır. E, ve yarısında da zihinsel engellik eşlik eder. E, dolayısıyla tek bir Hastalık tanımı yapamıyoruz aslında çok geniş kapsamda geniş yelpazede ele alınan ve sadece bir iki ya da üç disiplinin bir araya çalıştığı değil çoklu multidisipliner olarak ele alınması gereken bir fiziksel engellik durumudur. Biz vakıf olarak 50 yılı yakın süredir bu çocukların hayatta daha çok yer edinebilmeleri için hayatta kendi başlarına idame etmeleri bağımsızlaşmaları için. Serebral parsillere ve ailelerine çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetler yardımıyla hayatta daha var olmalarını sağlıyoruz. Meslek edinmelerini sağlıyoruz. Buna yönelik projeler, faaliyetler yürütüyoruz. Bir başka zaman aslında böyle bir çocuğunuzla birlikte yürüdüğünüz, el evet. verdiğiniz. <gülüyor> birlikte şöyle bir sohbet etmek isteriz ya da çok ailesiyle. Tabii Çünkü çok eminim isterim. çok kıymetli deneyimleri vardır. Ve paylaşmak isteyecekleri şeyler olabilir. Evet, çok isterim. Sebrel palsili bireyi bilmiyorum. Sizin şansınız oldu mu? Bence bu bir şanstır. Ben de vakıftan önce sebrel palsili bir bireyle karşılaşmamıştım. Bir iki tane olmuştu, ama onların sebrel palsili olduğunu bilmiyordum. Hani bir gariplik var diyordum. Ama öğrendikten sonra direkt dıştan görünümüyle davranışlarıyla, aa bu kişi sebrel palsili diyebiliyorum artık. Ve yani bir serebral parsili arkadaşımla veya çocuk olan bir çocuğumuzla gelip yeniden programımıza onunla beraber katılmayı çok dilerim. Çünkü onların da anlatacakları şeyler vardır. Biz karşılaştığımız zaman nasıl davranacağımızı tam bilmiyor olabiliriz. Evet. Onları çünkü o acınaklı gözler de bazen veya şaşkın hallerimizde evet. <gülüyor> yaralayabiliyor ya da alışmışlardır gerçi ama hani bizim öğrenmemiz çok önemli bir şey ona Evet aslında normal herkese nasıl davranıyorsak onlara da öyle davranmamız gerekiyor çünkü farklı bir yerde yer aldığınızda aslında ayrımcılık yapmış oluyorsunuz Onların istediği şeyler arkadaş olmak, normal sizinle, nasıl benimle konuşuyorsanız onunla da konuşuyor olmanız. Tabii ki onlara özel özellikleri var, farklı davranışları var. Ama zaten bu dengeyi siz kurabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz veya direkt o da söyleyebiliyor. E, dolayısıyla korktuğumuz, ürktüğümüz veya acıdığımız gibi bir durum değil. Yani evet bu durum var ve biz ne yapabiliriz? E, bu tür projelerle onların hayatını kolaylaştıracak şekilde destek olabiliriz. Ve asıl sosyalleşmeleri bir konu. Sosyalleşmeleri için onlara destek olabiliriz. Yani arkadaş olabiliriz. Onlarla sohbet edebiliriz. Zaman geçirebiliriz. Bu yönü de onlar için çok kıymetli olan bir yön. Türkiye'de biz takip edebiliyor muyuz? Kaç tane böyle... Çocuğumuz var veya hmm. yetişkin almış. E, şöyle e, biraz dünya rakamlarından da bahsedeyim. E, Türkiye'de maalesef elimizde sağlıklı biberi yok. Serebral palsili kaç kişi yaşadığına dair. Dünyada e, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakama göre 17 milyon serebral palsili var. E, Türkiye'de her bin canlı doğumdan 4.4'ünün serebral palsi teşhisi aldığını biliyoruz. Serebral palsi 3 yaşına kadar konabiliyor. Doğum sırasında, doğum zamanında, doğum etrafında çoğunlukla teşhis edilse de 3 yaşına kadar oluşabiliyor. Ve 1000 doğumdan 4.4'ünün serebral palsili olduğunu biliyoruz. Bu rakama baktığımızda her ne kadar bu orana baktığımızda her ne kadar elimizde... Net bir veri olmasa da bu orandan biz 600 ya da 650 bin civarı serebral parsili birey olduğunu düşünüyoruz. E, 50 senedir e, vakıf var ya veya hı hı. Bu, bu konuda destek oluyor ya. O yüzden şeyi merak ettim bir araştırmacı olarak da e, hastanede doğumların artmasıyla veya sezeryanın acaba bu hastalık mı diyelim hı hı. E, azalıyor mu? Ee, ya da işte bilinç artıyor mu, dikkat hmm. artıyor mu ama herhalde böyle veriler maalesef Çok yok, yok. ama e, yani tıp çok değerli bir şey ama bir yandan da çok negatif yönleri de olan bir konu e, Mesela 600 gram işte 5. 6. ayda doğan bir bebek önceden yaşamıyordu Ama şu an biz onu teknolojik imkanlardan dolayı yaşatıyoruz Yaşatıyoruz ama nasıl noktasına bakmak gerekiyor? Yani o çocuğun engelli olmaması bir mucize. Ee, ki bizim vakıf olarak erken dönemde e, bu çocukları, bu bebekleri teşhis edip bunları riskli bebek diyoruz biz. Kısaca yeri gelmişken de değinmek isterim. Çünkü yaptığımız önemli çalışmaların başında yer alıyor. Ee, riskli bebek e, herhangi bir nedenden dolayı... E, Engelli teşhisi henüz almamış ama alabilecek olan bir bebek demek. Nedir bu riskler, taşıdığı riskler ee, neden oluşur? Ee, çok erken doğduysa, 10 günden fazla küvezde kaldıysa, çok düşük kilolu doğduysa veya çok yüksek kilolu doğduysa veya bu yeni doğan sarılığı birkaç günde geçen bir durum bildiğim kadarıyla uzun sürdüyse gibi bu durumlarla... Ee, bu durumlarda olan bebekler riskli bebek isminde anılırlar ve biz yaptığımız çeşitli çalışmalarla hem farkındalık bilinirlik çalışmalarıyla hem de gerek hastanelerle hekimlerle alanda çalışan uzmanlara yaptığımız özel toplantılarda... Bu bebekleri bir an önce erken müdahale programına almayı amaçlıyor ve bir an önce fizyoterapi diyoruz ama o bebeklerin fizyoterapisi biraz daha farklı. Masaj da bir fizyoterapi onlar için erken müdahale programına alarak ileride oluşabilecek engellilik seviyesini azaltmak hatta kimi zaman yok etmek için çalışıyoruz. Ki oluyordur da. Ki oluyor yani evet güzel örneklerimiz var. Hani çok ta, 600 gramda olmuş bir bebeğimiz var. Yani o bebekte bir şey olmaması mucize. Bir engellik olmaması mucizeydi. Ama mucizeyi başardık diyebilirim. Ne kadar güzel. Evet, dolayısıyla erken herhalde. müdahale her konuda, her hastalıkta, her dönemde gerçekten hayat kurtarıyor. Çünkü o çocuğu. Hiç engelli olmaması müthiş bir şey ama engellilik seviyesini azaltmak da yüzde oranını azaltmak da çok değerli. Bir çocuğu siz bağımla, bağımsızlaştırmış oluyorsunuz. Yüzde 70-80 bağımlı olup tekerlekli sandalyede olacağına yürüteçle veya ufak bir destekle tek başına yürür halde olması arasında bir hayatı düşündüğümüzde çok büyük bir... E, aralık var Daha bir kendine şey kendine yeter var. hale kendine gelemiyor. yeter ve bağımsız olması açısından çok değerli hele Türkiye şartlarını düşünecek olursak hani evet, çok seyilir olmayan maalesef <gülüyor> peki önce bir müzik arası verelim sonra tamam. devam edelim mi tamam Dar Stres'ten bir parça dinleyeceğiz If we can't get along, we ought to be apart And I'm a wonderin' where'd you get that cold, cold heart Set me free, signed my release I'm tired of being on the villain of the piece Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. E, konuğum Bilge Aksoy'la September'ı e, konuşmaya devam ediyoruz. E, şimdi September'a biraz daha değinelim. E, hem dinleyicilerimiz daha fazla bilsinler hem de katkıda bulunmak isterler. Temel amacıyla başlayalım. Tamam. September'ın iki temel amacı var. E, 4 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor ee, ve bu dönemde biz diyoruz ki kendi sağlığın için lütfen 10 bin adım at her gün. Ee, uzmanlar bir ofis çalışanının veya bizim gibi sıradan insanların e, günde attığı adım sayısı 3 3.500 fakat uzmanlar sağlıklı bir yaşam koruyucu sağlığa geçmek için gereken rakamın adım sayısının 10 bin olduğunu söylüyorlar. Biz bundan e, yola çıkarak diyoruz ki lütfen sağlıklı bir yaşam için kendiniz için günde 10 bin adım atın ve bir yandan da e, serebral parsili çocuklar adım atmakta zorlanıyorlar. Bir kısmı hiç adım atamıyorlar tekerlekli sandalyedeler onların daha sağlıklı adım atmaları için adım atmalarına katkı sunmak için sosyal çevrenden bunun bilinirliğini yay ve onlar adına bağış topla diyoruz. Ya burada bir araya girebilir miyim? Böyle Tabii. trajikomik bir şey var. Gaziantep'teyim. Arkadaşıma bir yeri sordum. Oraya dedim yürüyerek mi gideyim arabayla mı gidilir? Mesafeyi bilmediğim Hı -hı. için. A dedi oraya kesin arabayla gitmen lazım. Hı -hı. Bir şey oldu ve ben yürümeye karar verdim. Baktım hani çok da öyle uzak bir yer değil. Bir de keşif yapmak istedim. Beş dakikada oradaydım. Yürüyerek. Çok iyiymiş. Ama işte bazı <gülüyor> insanlara göre mesela beş dakika yürümek bile çok, çok zor. O, acı verici olabiliyor. Ama kıymetini bilelim. Evet. Ne kadar değerli bir şey. Evet. evet. Hani insanlar tamam neredeyse tuvalete, bakkala vesaire bile hani arabayla gidiyorlar ama bu çok da... Hoş bir durum değil. Evet, kolaylığa çok alıştık hepimiz. Dolayısıyla en kolay, en kısa, en az zaman alan neyse diyoruz. Ama bunun, tüm bunları düşünürken kendi sağlığımızı unutuyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla biz September'da biraz bu bilinirliği yaratmak. Lütfen kendi sağlığın çok kıymetli. Bunun için günde 10 bin adım atmaya gayret et. Ve ikincisinde de adım atmakta zorlanan cerebral palsili çocukların... Adımlarına destek olmak için, ömür boyu almaları gereken eğitim ve rehabilitasyona destek olabilmek için onlar adına bağış topla diyoruz. Projemizin temel iki amacı bu. O eğitimin içeriğini merak ettim biraz. Tabii kısaca bahsedeyim. Serebral e, parsi ilerleyici bir durum değil. Beyindeki o hasar oluştuktan sonra ne ilerliyor ne geriliyor. Ama serebral parsili bir bireyin ömür boyu, özel eğitim, ve e, rehabilitasyon, fizyoterapi alması gerekiyor. E, bu nedir? Aslında çocuklar keşfederek öğrenir. Yani siz çocuğu bıraktığınızda emekleyerek, sürünerek gider, masanın üstündeki bir şeyi alır, ağzına götürür, bakar, oynar. Kendisi keşfeder. Ama serebral palsili çocuklarımızda... Bu keşif kısmında aksamalar olabiliyor hareketliliği daha az olduğu için, gidip keşfedemediği için. Aslında biz özel eğitimle onlara birebir de eğitim veriyoruz ve onların keşfedemediği dünyayı kendi masalarına getiriyoruz. Ve ay ay, yaş yaş keşfetmeleri gereken şeyler zaten hani gelişim dönemlerine göre belli aşamalardan geçiyorlar. O aşamalara uygun olan dünyayı masalarına taşıyarak onlarla birebir de eğitim ver. Çalışıyoruz. Rehabilitasyon ise fizyoterapi e, ömür boyu almaları gereken ve sadece bir seansta olup biten değil seansın devamında da yani bir saatlik bir seans sonrasında 23 saatte ailenin yardımıyla devam eden bir şey yani çocuk nasıl oturuyor pozisyonlaması nasıl yemek yerken çatalı nasıl tutmalı Kalkarken koltuktan nasıl kalkmalı gibi çok günlük pratiğine yönelik şeyleri kapsayan, e, konuları kapsayan fizyoterapi veriyoruz onlara. September'de yaptığımız şey temel olarak özel eğitim ve fizyoterapi seanslarını durumu olmayan çocuklara ücretsiz verebilmek. Bunun dışında psikolojik destek sağlıyoruz ailelerimize. Çünkü bu durumu kabullenmek... ...veya kardeş gibi bir konu da var... ...mesela engelli kardeşi taklit ediyor... E, ...o konuşamadığı için o da konuşmamaya başlıyor... ...veya yürümesini aksatıyor... ...ki o da ilgi görsün... ...çünkü maalesef annelerin, babaların yoğunluğu... ...daha çok engelli çocuk oluyor durumlarından dolayı dolayısıyla bu bir sorun diyoruz ki lütfen psikolojik destek verelim size aile içinde bu konuyu nasıl ele alacaksınız nasıl o çocuğunuza da gereken özeni ihtiyacı olan özeni göstereceksiniz diyerek e, psikolojik danışmanlık da veriyoruz onun dışında az önce bahsettiğim riskli bebekleri yakalayarak erken müdahale programını almaya çalışıyoruz bir yandan da bir özel eğitim okulumuz var bizim. Metin Sabancı, özel Zihinsel Engeller Özel Eğitim Okulu. Burada okuyan çocuklarımıza burs imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız topladığımız tüm bağışlar çok yönlü bir hizmet skalasına gidiyor. Ve bu çocuklarımıza gerekli ücretsiz hizmetleri sağlayabiliyoruz. Ben biraz isterseniz bu zamana kadar topladığımız rakamlardan bahsedeyim. Ee, biz bu projemiz dördüncü senesinde Üç senede 865 bine yakın bir para topladık Ve bunlarla 487 çocuğumuza 1784 seans sağladık Seansların içerikleri erken müdahale fizyoterapi, hidroterapi, konuşma terapisi, psikolojik danışmanlık gibi çeşitlenen yaklaşık 10, 10 çeşit seanstan oluşuyor ee, Bu seneki hedefimiz de 600 bin 600 bin toplayarak e, bu çocuklara daha çok ücretsiz seans sunabilmek e, Güzel bir haber e, az önce 100 bini bulduk gelen bir habere Kutladınız göre Kutladınız da Evet kutladık da videolarımızı çektik sevinç videolarımızı ve instagram hesaplarımızdan paylaştık Ne kadar büyük bir mutluluk değil mi? Evet <gülüyor> bambaşka bir mutluluk gerçekten bir insanın bir hayatına dokunmak onun hayatında fark yaratabiliyor olmak 600 bine hedefliyoruz Evet bu sene 600 bine hedefliyoruz Dilerseniz bunun için insanlar neler yapmalı nasıl destek olabilirler hemen ondan bahsedeyim 8 Eylül'e kadar takım kurabiliyorlar StepTember takım bazlı çalışan bir sosyal platform StepTember.org.tr'ye girdiğinizde e, takım kaptanı olarak üye oluyorsunuz ve 3 arkadaşınıza maille, Hey ben bu sene StepTember'dayım kendi sağlığım için 10 bin adım atacağım ve adım atmakta zorlanan çocuklar için de bağış toplayacağım Benimle takımda olur musun diye bir mail gönderiyorsunuz ve üç arkadaşınız bunu kabul ettiğinde dört kişilik takımınız kurulmuş oluyor. E, dolayısıyla e, TR'ye girerek takım kurabilirsiniz. Hem Eylül ayını daha hareketli geçirebilir hem de bağış toplayabilirsiniz. Ama ben böyle bir şeyin içinde şu an yer alamıyorum ama bağış yapmak istiyorum derseniz isterseniz September'da yer alan bir arkadaşınız varsa direkt onun adına bağış yapabilirsiniz veya genel bağış yaparak ortak havuza yani bir kişinin üzerinden olmayan ortak havuza bağışınızı yapabilirsiniz. İstediği kadar yapabilir herhalde Evet yani orada bizim belli birimlerde miktarlarımız var Üç çeşit Ama istediğiniz miktarda siz girerek dilediğiniz miktarda bağışı gönderebilirsiniz Yani bu projenin insanın hem kendine hayrı var hem de başkasına ee, evet. Güzel bir proje Bir de insan tabii arkadaşlarını da davet ettiği zaman halka genişliyor güzel. Evet farklı bir sosyal bir şey oluşuyor Etkinlik Bence oluşuyor aslında Bence çok mantıklı aslında. ve güzel kurulmuş Hı hı çok güzel bir kurgusu evet. var evet. Tüm dünyada da gayet başarılı September.org.tr üzerinden girdiğinizde Tüm dünyada toplanan rakamı Ve Türkiye genelinde toplanan rakamı Online olarak takip edebilirsiniz bu arada ee, burada ek bir şey söyleyeyim Hani ya ben adım atamam Ben yüzüyorum aslında Ben yüzücüyüm İşte ben bisiklet binerim Bir de üstüne adım mı atacağım Demeyin Çünkü sistemde 40 tane fiziksel aktivite var siz bir saat e, yoğun yüzdüğünüzde bu yüzmeyi girdiğinizde sistemdeki mekanizmadan otomatik olarak kaç adıma denk geldiğini girebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben pilates yapıyorum, ben yüzüyorum, ben bisiklet binerim diyorsanız sadece adımdan da ibaret değil. Yaptığınız günlük rutininizde yaptığınız tüm fiziksel aktiviteleri de adıma çevirebiliyorsunuz. Hadi o zaman destek alalım. Evet çok teşekkürler geldiğiniz ve paylaştığınız için Umarım katkımız olur ee, Ben teşekkür hepimizin. ederim eminim olacak <gülüyor> ee, kumandada da Batuhan'a teşekkür ediyorum ee, Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşça kalın biyofilya doğayla diğer canlılarla.